Ümmeti Muhammed Garip başladı Garipliğinden 30 sene sonra Servete gömüldü Zengin oldu değil Servete gömüldü Çünkü Osman İbni Affan Radıyallahu anh Halife olduğunda Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Vefatından 15 sene sonra Hazar denizi Müslümanlara aitti Osman İbni Affan Radıyallahu an İspanya dediğimiz Endelüs'ü fethedip Endelüs'ten İspanya'dan girecek Paris üzerinden gelip Konstantini'yi sıkıştırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olan İstanbul'u fethetme planları yapmaya başlamış hesap etmiş ki buradan gidersek biz Anadolu üzerinden gidersek Avrupa'dan yardım gelir bu adamlara netekim öyle oldu hep İstanbul'a Anadolu üzerinden gelince Avrupalılar Konstantini'yi kurtardılar Bu kadar büyük planlar yapılmış Dünyanın Bütünü üzerinde Haritada hesap yapan Ümmet haline gelmiş 20 sene önce Karnı doymayan ümmet Ama Bu bir stratejiydi Allah Bu tarzda imtihana başlamıştı Züht üzerine Açlık üzerine İkisi aynı şey değil şüphesiz. Olsa da, Mala tenezzül etmeyen bir ümmet olması istenen ümmet, Açlıkla terbiye edilerek yola çıkılmıştı. Açlık ve sosyal baskıyla, Yola çıkmış bir nesil, Daha sonra, Malı istediğinden fazlasıyla bulacak nesil haline gelmiş. Önceki tehdit, Ebu Cehil tehdidiydi. Ebu Cehiller piyasadan çekilip, bütün güçleri kaybolunca, Ebu Cehil'in yerini altın ve gümüş aldı. Ashabtan sonraki nesil, bu imtihanı bir tür fark edemediler. Ali bin Ebi Talip, radıyallahu anh gibi bir adamın, adamın karşısına çıkıp, kılıç kullananlar, Ali bin Nebi Talip gibi birisini Allah rızası için öldürdüğünü zannedenler Hep bu mal ve o malı yöneten koltuk için bunu yaptılar Allah rızası için Allah'ın arslanı öldürülür mü? Öldürdüler Mal gözleri bürüdü O mala yön veren koltuklar insanların kalplerine oturdu